Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala resulillah. Esselamu aleykum sevgili kardeşlerim. İbrahim aleyhisselam devrindeydi. Komşu ülke Sedum'da bir halk türedi. Bu halk inançsızdı ve ahlaksızdı. Geçmiş milletlerde görülmeyen yeni bir ahlaksızlık içine düşmüşlerdi. Bu iğrenç ahlaksızlık türünde daha da ileri gitmeyi adeta görev biliyorlardı. Engel olmak isteyenleri de susturuyorlardı, susturmuşlardı. Ahlaksızlık cinseldi, iğrençti. Eşleri kadınları bırakır, erkeklere giderlerdi. Bu kötü ahlaksızlığa Livata, ovulancılık denirdi. İffet, namus, haya unutulmuş. Erkeklerin birbirleriyle çiftleşmeleri şeklinde beliren fuhuş, toplumda değer adına hiçbir şey bırakmamıştı. Lut aleyhisselam sapıklığın, ahlaksızlığın. Edepsizliğin en adisinin yaygın olduğu Sedum halkına peygamber olarak gönderildi. Hulut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın yeğeniydi. İlk defa Hazreti İbrahim'e inanmış olan kişiydi. İlim ve hikmet sahibiydi diyor Kur'an Enbiya suresi 74'te onun için ve Rahmete erenlerdendi, di buyuruyor 75. ayette. Üstün ve seçkinlerdendi. Kur'an'da Hakkında şöyle denildi. Enam suresi 86'da İsmail'i, el Yunus'u, Lut'u ki Hepsini dünyalara üstün kıldık, Doğru yola eleştirdik. Lut aleyhisselam Değerli dinleyicilerim Peygamberlik görevine başlamıştı. Kur'an Lut Aleyhisselam'ın göreve başlayışını şöyle ifade ediyordu. Şuara Suresi 161 ve 164'te. Kardeşleri Lut onlara, Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş, güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ona karşı gelmekten sakının. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbine aittir. Dedi. Sedum halkı Lut aleyhisselamı hemen yalanladı. Çağrısına uymadı sevgili kardeşlerim. Lut aleyhisselam yalanlamalarından yılmadı. Görevini yapmaktan bir an için olsun geri durmadı. Yaptıklarını yüzlerine vurdu. İşlerinin fenalığını duyurdu. Dünyalarda hiç kimsenin... ...sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz... ...kadınları bırakıp... ...şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu çok aşırı giden... ...azgın bir milletsiniz. Rabbinizin sizin için... ...yarattığı eşleri bırakıp da... ...insanlar arasında... ...erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hala erkeklere gidecek... ...yol kesecek... ...ve toplantınızda edepsizlik... ...yapıp duracak mısınız? Göz göre göre... ...bir hayaksızlık mı yapıyorsunuz? Kadınları bırakıp... ...şehvetle erkeklere mi... ...yaklaşıyorsunuz? Evet siz... Cahil bir milletsiniz diye Araf 80, 81, Ankabut 28, Şuara 165, 166 ve Nemil 54, 55'te görüyoruz. Lut Aleyhisselam ne yapmıştı? Erkeğe kadın muamelesi yapan Sedum halkını Allah'a, dine, imana, ahlaka çağırmıştı. Her türlü insani sınırları aşmış bu halk, bu çağrıya nasıl karşılardı, nasıl anlardı? Anlamadılar sevgili kardeşlerim. Kendilerine hakaret saydılar. Lut ailesini hemen ülkelerinden kovmaya kalktılar. Şöyle bir gerekçe buldular, konuştular. Araf 82 ile Nemül Suresi 56. ayette, ''Onları kasabanızdan çıkarın. Bunlar temiz kalmaya uğraşan insanlarmış.'' dediler. Dikkat ediyor musunuz değerli dinleyicilerim? Temiz kalmak, namuslu yaşamak, iffetli olmak böyle yaşamayanlara göre suçtu. Sedum halkı da böyle düşündü. Lüt Aleyhisselam'ın yaşayışı ve çağrısı suçtu onlara göre. Aralarında konuştular, karar aldılar kararlarını Lut Aleyhisselam'a şu ara suresi 167'de öğrendiğimiz üzere şöyle diyordular. Ey Lut! Bu sözlerinden vazgeçmezsen mutlaka kovulacaksın. Heyhat! Lut Aleyhisselam peygamberdi. kötüleri uyarmaktan, kötülüğü kınamaktan nasıl vazgeçerdi? Bu ona göre Allah'ın verdiği bir görevdi. Kovulma tehdidine ne? Şöyle cevap vermişti şu ara 168'de. Doğrusu ben sizin yaptıklarınıza buzu edenlerdenim. Evet kardeşlerim, Lut Aleyhisselam Sedum halkını ahlaksızlıktan ve inançsızlıktan kurtarmak için çalıştı. Uyanmadılar. İnanmadılar. Allah'ın azabıyla tehdit etti. Korkmadılar. Doğru sözlüysen bize Allah'ın azabını getir diye Ankavut 29'da gördüğümüz şekilde cevap verdiler. Sapıklıktan dönmeye yanaşmadılar. Lut aleyhisselam gördü ki Sedum halkı azap istemekle azgınlıklarını son haddine vardırdılar. Azaba ...müstahak oldular. Lut aleyhisselam Rabbine sığındı. Ondan yardım istedi. Ankabut 30. ayetteki gibi, Rabbim, bozgunculara karşı bana yardım et. Rabbim beni ve ailemi bunların elinden kurtar diye de, şu ara 169'da öğrendiğimiz üzere ekledi. Lut aleyhisselamın bu duası, Egamberlik görevinin son noktasıydı. Saygıdeğer dinleyicilerim, Allah'ın dost İbrahim Aleyhisselam henüz hayattaydı. Allah Subhanehu ve Teala İbrahim Aleyhisselama melek gönderdi. Melekler İbrahim Aleyhisselama İshak'ı müjdelediler. İbrahim Aleyhisselam müjdeledi. Ey elçiler, göreviniz nedir? dedi. Zariyat 31'de gördüğümüz üzere, ''Üzerlerine çamurdan taşlar atmak için biz günahkar bir millete gönderildik ki o taşlar Rabbinin katında haddi aşanlar için damgalanmışlardır.'' diye 32 ve 34. ayetlerden gördüğümüz üzere denildi. ''Biz bu kasaba halkını yok edeceğiz çünkü oranın halkı zalim kimselerdir.'' diye. Ankabut 31'de de görüyoruz. Hud suresi 74. ayette şu dikkatimizi çekiyor. İbrahim aleyhisselam, Lut aleyhisselamın milletinin helak olacağını duyunca, meleklerle mücadeleye girişti ve dedi ki, ama onların içinde Lut da var. Melekler dediler, ey İbrahim, bu mücadeleden vazgeç. ''Doğrusu Rabbinin emri gelmiştir. Onlara şüphesiz geri çevrilmeyecek bir azap gelmektedir.'' diye Hud 76'da görmekteyiz. Ankavut 32 ile Hicr 58 ve 59. ayetlerde ''Biz orada kimlerin olduğunu çok iyi biliriz. Onu ve geride kalanlardan olacak karısı dışında, ailesini kurtaracağız. Karısının geride kalanlardan olmasını gerekli bulduk denildi. Lut aleyhisselam'ın karısı sevgili kardeşlerim peygamber kocasına imanda ihanet etmiş iki kadından birisiydi. Tahrim suresi 10. ayetten öğreniyoruz. İman eden kendine etmiş olur kardeşlerim. İman gerçekten hidayet işidir. Nuh aleyhisselamın karısının düştüğü inançsızlık batağına, Lut aleyhisselamın eşi de düşmüştü. Her an yanında bulunan ilahi ışıktan yararlanamamıştı. Nuh ve Lut aleyhisselam, peygamber olmalarına rağmen, eşlerini helak olmaktan kurtaramamışlardı. Çünkü kurtuluş, soya, sopa, akrabalığa değil... İman'a dayalıydı. Elçi melekler İbrahim Aleyhisselam'ın yanında ayrılmışlardı. Sedum'a vardılar. Lut Aleyhisselam'ı buldular. Ona misafir oldular. Bu 77. ayette öğrendiğimiz üzere elçilerimiz Lut'a gelince onun fenasına gitti. Çok sıkıldı. Bu çetin bir gündür dedi. Neden çetindi kardeşlerim? Gelenler kimdi? Lut Aleyhisselam bilmiyordu ama... Hepsi gençti, güzeldi, erkekti. Zaten milleti de böyle kişileri ele geçirmek isterdi. Şimdi ise evde bir grup genç erkek vardı. Lut Aleyhisselam'ın endişesi bundandı. Bir de başka nokta vardı. Lut Aleyhisselam onu... Hicr suresi 62. ayetten öğrendiğimiz üzere şöyle açıklamıştı. Doğrusu siz tanınmamış kimselersiniz. Sedumular haber aldı. Sevindiler. Koşarak geldiler diyor Hicr 67'de. Kötü fiillerini yerine getirmek için bunu iyi bir fırsat bildiler. Evin etrafını çevirdiler. Lut aleyhisselam, Hicr Suresi 68 69da öğrendiğimiz üzere bunlar benim misafirlerimdir. Onlara karşı beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun, ona karşı gelmekten sakının beni rezil etmeyin diyordu. Hud Suresi 78. ayette öğrendiğimiz yüreklere işleyen ifadesiyle. İçinizde aklı başında kimse yok mu diyordu. Subhanallah kardeşlerim. Şu ayeti bir daha tekrarlayalım. İçinizde aklı başında kimse yok mu? Bir daha tekrarlayalım. İçinizde aklı başında kimse yok mu? Cevap verdiler. Hicri suresi 70. ayet bu cevabı anlatıyor. Biz seni milletin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Diye tehdit ettiler direndiler. Lut aleyhisselam konuklarını korumak, halkı kötülükten vazgeçirmek için içlerinden isteyene kızlarıyla evlenmeyi teklif etti. Zaten daha önce kızlarını bazıları istemişti. "Alacaksanız işte kızlarım nikahlanın." diyordu. "On sizin için daha temiz bir uygulamadır." diyordu Hud suresi 78'de. Sedumlular kudurmuştu. Gözlerini ve akıllarına şehvet bürümüştü. Hicr 72'de Senin hayatına yemin olsun ki onlar sarhoşluklar içinde azgın bir haldeydiler diyor Allah Azzebücül. Bu idraksizlikle Lut Aleyhisselam'a şöyle dediler sevgili kardeşlerim. Andolsun ki senin kızlarınla bir işimiz olmadığını biliyorsun. Doğrusu ne istediğimizin farkındasın. Lüt Aleyhisselam elindeki imkanları kullanmıştı. Fakat halkı dağıtamamıştı. Misafirlerine kötülük yapacakları korkusu içini iyice sarmıştı. Çaresiz kalmıştı. Hud 80. ayetteki gibi. Keşke. ''Size yetecek bir kuvvetim olsa ya da sağlam bir yere sığınsam.'' dedi. Bu noktaya kadar olanlara seyirci kalan elçi melekler, Lut Aleyhisselam'ın peygamberlere ait zelle denen hataya düşecek derecede bunaldığını görünce duruma müdahale ettiler. Melek olduklarını görevlerini söylediler. 81. ayette Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana ilişemeyecekler. Biz sana sadece şüphe edip durdukları azabı getirdik. Sana gerçekle geldik. Biz doğru söylemekteyiz diye Hicr 63. ayeti görüyoruz. Ankab-ı Suresi 33 ve 34. ayetlerde Korkma! Ve üzülme Doğrusu biz seni ve geride kalanlardan Karının dışında aileni kurtaracağız Bu kasaba halkına yaptıkları yolsuzluklardan ötürü Gökten elbette bir azap indireceğiz dediler Hicr suresi 64 ve 65'te Artık geceleyin bir ara aileni yola çıkar Sen de arkalarından git hiç biriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru yürüyün denildi. Sonra Hud suresi 81. ayette. Karının dışında kimse geri kalmasın. Doğrusu onların başına gelen onun da başına gelecektir. Vadesi gün doğana kadardır. Gün doğması yakın değil mi dediler değer dinleyicilerim Sabah yakındı Evin etrafını sarmış olan halk sabırsızdı azgındı hücum ettiler Kamer suresi 37. ayette Andolsun ki Lut'un konukları olan melekleri elde etmeye kalkıştılar Bunun üzerine gözlerini kör ettik Azabımı ve uyarmalarımı dinlememenin sonunu tadın dedik. Lut aleyhisselam yola çıktı. Yolda şu vahyi aldı. Hicr suresi 66. ayette ifade ediliyor. Böylece Lut'a bunların sonlarının kesilmiş olarak sabahı edeceklerini bildirdik. Kamer 34 ve 38'de Andolsun ki sabah erken öne alınmaz bir azap başlarına geldi. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Tan yeri ağırırken çığlık onları yakalayı verdi. Memleketlerini alt üst ettik. Üzerlerine sert taş yağdırdık. Buyruğumuz gelince oraların altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katından işaretli olarak, Yığın yığın sert taş yağdırdık. Bu taşlar, Zalimlerden hiçbir zaman uzak olmayacaktır. Hud Suresi 82-83 Üzerlerine taş yağmur yağdırdık. İşte bak, Azapla korkutulanların azabı ne kötüdür. Şu ara, 173 Nemil 58 ve Araf 84 Geride kalanları Hep helak ettik Sedum halkı inansızlıklarının Ahlaksızlıklarının cezasını bulmuştu Evet İnanmayanlar Bir kez daha helak olmuştu Lut Aleyhisselam ve Bağlıları helakten kurtulmuştu Zaten ilahi kanun buydu İnanmayan helak olur, inanan kurtulurdu. Araf Suresi 83, Şuara 170, Nemil 57, Saffat 134 Bunun üzerine Lut'u ve inananlarını kurtardık deniliyor. Kamur 34 ve 35'te Lut'un taraftarlarını katımızdan bir rahmet olarak seher vakti kurtardık. Şükredene işte böyle mükafat veririz. Evet sevgili kardeşlerim, Lut aleyhisselam ve inananları kurtulmuşlardı. Fakat ne kadarlardı? Zariyat suresinin 35 ve 36. ayetlerinde, ''Bunun üzerine suçlu milletin arasında bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada... Kendini Allah'a vermiş bir tek ev halkı bulduk, buyruluyor. Bir tek ev halkı. Uzun yıllar süren tevhid mücadelesinin sonu, kahrolan bir toplum, kurtulan bir ev halkı. Saygıdeğer dinleyicilerim, sadece bir ev halkı. O da bir noksandı. Çünkü helak olanlara karışmıştı iki kızın anaları. Tevbe Suresi 70 ile Hakk'a 9. ayetlerde bu milletin yaşadığı topraklar, Kur'an'da altüst olan memleket anlamına El-Mu'tefikat diye tanımlandı. O şehirler, işlek yollar üzerinde hala durmaktadır. Bunda inanan bir toplum için ibret vardır diye hicr süresi 77 ve 78. ayette de ifade vardır. Zariyat 37'de can yıkıcı azaptan korkanlar için o belde de bir işaret bıraktık buyruluyor. Taş yığını veya kokulusu lüt gölü ya da azap haberleri gibi ibret, işaret, lüt milletinden. Geriye kalan iki kelime ve Lut aleyhisselam iki kızıyla birlikte İbrahim aleyhisselamın yanına vardı. Bundan sonraki hayatı Kur'an'da yer almadı. Tabii ki Lut aleyhisselamın oradaki vazifesini bırakması ve neticeye erdirmesi bu davayı geride bıraktırmadı. İlahi Kelimatullah davası. Her sohbeti dile getirdiğimiz üzere ilk insanın yaratılışından itibaren hak ve batılı mücadelesinin aynasıdır. Habil'in safını takip edenlerle Kabil'in izini takip edenler olmak üzere kıyamet sabahına kadar mücadele devam edecektir. İsmail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın oğluydu. Annesi Hacer güzel hoyluydu, temiz soyluydu. İbrahim Aleyhisselam'ın kavuştuğu bir büyük mutluluk İsmail Aleyhisselam'ın doğumuydu. Allah dostu İbrahim Aleyhisselam ilahi huzura baş koymuştu. Rabbim bana iyilerden olacak bir çocuk ver diye dilekte bulunmuştu. Safat 100. ayette görüyoruz. Karşılığı bir muştuydu. Biz de ona uysal bir oğul verdik denildi. 101. ayette de. İşte bu müjdelenen İsmail aleyhisselamdı. O da kardeşi İshak aleyhisselam gibi babasının ihtiyarlık çağında dünyaya geldi. Bu gerçeği İbrahim aleyhisselam bir başka niyazında şöyle dile getiriyor. İbrahim suresi 39. ayette. Hamdolsun Allah'a ki ihtiyarlamışken bana İsmail ve İshak'ı verdi. İsmail aleyhisselam Allah'a yükselen demekti. Varlıklar dünyasında üstün bir mevkiye sahipti. Sözüne sadıktı. Kur'an Meryem suresi 54. ayette ve Enam 86'da bunu ifade ediyor. 85. ayet Enbiya suresinde de sabırlıydı deniliyor. Ve yine Sa'd suresi 48. ayette, ''Seçkin kullardandı'' deniliyor. Sevgili dinleyicilerim İsmail Aleyhisselam'ın... ...çocukluk hayatı ibretlerle doluydu. İlk gittiği yol Kabe yoluydu. İbrahim Aleyhisselam eşi Haceri ve oğlu İsmail'i... ...Filistin'den alıp Mekke'nin bulunduğu bölgeye getirdi. Anne ile yavrusunu Kabe'nin kurulduğu... ...ve bugünkü Zemzem'in bulunduğu yerde... ...bir bölgeye bıraktı. Henüz Mekke şehri kurulmamıştı. Her taraf ıssızdı, kimsesizdi, sessizdi, hatta susuzdu. İbrahim aleyhisselam eşi ve oğluna bir yük hurma, bir kırba su bıraktı. Ayrıldı. Hacer peşine takıldı. Ey İbrahim, bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun dedi. İbrahim aleyhisselam cevap vermedi. İlerledi. Hacer yine seslendi. Bizi burada bırakmanı Allah mı emretti sana? İbrahim aleyhisselam cevap verdi. Evet. Allah emretti. Hacer tevekkülle boyun eğdi. Öyleyse Allah bize yeter. O korur bizi bırakmaz dedi. İbrahim aleyhisselam yoluna devam etti. Gözden kaybolup seniye mevkiine gelince Kabe'nin yönüne yöneldi. Ellerini kaldırdı. İbrahim suresi 37 ve 38. ayetlerde gördüğümüz üzere Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bir kısmını senin mukaddes evinin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı gereği gibi kılsınlar diye... ...artık bir kısım insanların kalplerini oraya meylettir. Şükretmeleri içinde o belde halkını bir kısım meyvelerle rızıklandır. Rabbimiz! Doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz... Annesi emziriyordu İsmail'i. Kırbadaki sudan annesi içiyor, sütü geliyor ve İsmail'i içiriyordu. Ancak su bitti. Su bitince annenin sütü kesildi. Böylece bebeğin, kundaktaki İsmail'in susuzluğu başladı. Anne etrafta su arıyordu. Safa'ya baktı. En yakın tepecik oydu. Çıktı, Uzaklara baktı. Ne gelen var, ne giden var, ne su var, ne bir şey var. Bulamadı. Safa'dan eteklerini toplayıp Merve'ye doğru gitti. En yakın ikinci tepe karşısında o vardı. Diğer istikameti görmeye arzu ediyordu. İki tepecik arasında oluşan kumlar nedeniyle İsmail'i bıraktığı yerde görememek endişesiyle oralarda hafif koşarak geçti. Safa'dan Merve'ye koştu. Etraf yine bomboştu. Susuzluk nahoştu. Koştu Safa'ya, koştu Merve'ye, koştu Safa'ya, koştu Merve'ye. Koşu sayısı çıktı yediye, daha yeni gelmişti Merve'ye. Baktı vadiye, bir şey duydu. Çok sürmedi, fışkıran bir suydu. İsmail'in topuğunun dibinden. Koştu Hacer. Gitti kuşkusu ve korkusu. Avuç avuç içti ve İsmail'e de içirdi. Zem diyordu, zem. Dur, dur diyordu. Ve zem zem suyu böylece ortaya çıkıyordu. Bir mübarek ananın, bir mübarek kadının Allah'a imanı ile göstermiş olduğu, evladı için, ailesi için gösterdiği fedakarlığın bereketiyle çıktı o su. Ve kıyamet gününe kadar biz Her hac ve umrede onu içiyoruz Ve biz bir mübarek kadının Allah'a iman ile koştuğu safa ile Merve arasında ibadet ediyoruz O kadının adımlarını Sünnetini yerine getiriyoruz Subhanallah Allah unutmuyordu Unutturmuyordu Ne kendisine teslim olana Ne de imanında Sebat eden haceri e. Günler geçti Cürhumilerden bir topluluk yakınlarından eğleşti. Uçmakta olan bir kuş topluluğun dikkatini çekti Şu kuş bir suyun başında döner dolaşır Oysa bu vadede su yoktu İki kişi gönderdiler Durumu kontrol ettirdiler Gelenler Hacer'i, İsmail'i ve Zemzem'i gördüler Dönüp suyu haber verdiler Cürhumiler geldi ''Bizim de gelip senin yanına yerleşmemize izin verir misin?'' dediler kibarca. ''Hacer, evet yerleşebilirsiniz, suyu da içebilirsiniz. Ancak bu suda mülkiyet iddia edemezsiniz. O bize ve İsmail'e aittir. Şu kundaktaki çocuğa aittir.'' dedi. ''Peki'' dediler yerleştiler. Geridekilere haber gönderdiler. Onlar da geldiler.'' Ev bark edindiler Böylece ıssız vadi Bir mübarek ananın gayretiyle Zemzemlendi Sonra şenlendi Adına Mekke denildi Mekke'nin ilk yerlileri Cürhumilerdi Gün geldi İsmail dillendi Etrafı gezmeye başladı İbrahim aleyhisselam bir görevle Mekke'ye geldi Birkaç gün bekledi. Üç gün üst üste aynı düşü gördü. Peygamberin rüyası vahiydi. İlahi emir niteliğindeydi. Yerine getirilmesi gerekti. İbrahim aleyhisselam edemedi. İsmail'i izledi. Sonunda görevi infaza niyet etti. Kur'an sevgili dinleyicilerim bu olayı şöyle ifade etti. Çocuk kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca, Ey oğulcuğum, doğrusu ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin dedi. Safat 102 ve 107. ayetler arası. İstenilen can. Can ancak Allah'a Allah için verilirdi. Onun için candan geçilirdi. İsmail Aleyhisselam babasına ey babacığım neyle emrolunduğu san yap. Allah dilerse sabredenlerden olduğunu göreceksin. Böylece ikisi de Allah'a teslim mi oldular? İbrahim Aleyhisselam çocuğu yanı üzerine yatırdı. Boğazladı, boğazlayacaktı. Allah katından bir ses geldi. Ey İbrahim Gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Doğrusu bu apaçık bir imtihandı. Safa suresi 106'da. İmtihanı baba oğul birlikte kazandı. Onları kazandıran tereddütsüz imandı. Sadakatti, Allah'a güvenmekti. İbrahim ve İsmail aleyhisselamın ödülünü Allah azze ve Kur'an'da şöyle ifade ediyordu. 107. ayet Safat suresinde. O'na büyük bir kurbanlık verdik. Sadakat gösterilmiş, can arz edilmiş, can alınmıştı. Bu ne büyük mükafattı. Allah O'na şunları da kattı. Safat 108 ve 111 arasında. Sonra gelenler içinde İbrahim'e saadet ve selamet olsun diye bir ün bıraktık. İşte iyileri böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o, inanmış kullarımızdandı. Saygıdeğer dinleyicilerim, kurban Allah'a yakınlıktı. Kurbanda iki peygamberin teslimiyeti vardı. Teslimiyet imandan doğardı. Kurban İbrahim aleyhisselamdan beri sünnet olarak kaldı. Allah Azze ve Celle için kurban kesen insan, bu sünnete uyan o teslimiyeti inancında duyandı. İsmail Aleyhisselam gelişti, yiğitlik çağına erişti. Halk arasında en çok sevilen bir gençti. Cürhimilerden bir kızla evlenmişti. Hayatı mesut bir döneme erdi. Annesi Hacer, bu sırada ahirete göç etti. İbrahim aleyhisselam oğlunu ve eşini görmek için tekrar Mekke'ye gelmek üzereydi. Hacer vefat edince onu henüz inşa edilmemiş olan Kabe'nin olduğu yere defnetmişlerdi. Bugün Kabe'nin açık alanı olan Hücre İsmail dediğimiz yerde kabri bulunmaktaydı. Bu ne büyük bir ödüldü Hacer için. Firavun'un sarayındaki Habeşli bir köleyken, İbrahim Aleyhisselam'a iman etmenin bereketiyle önce ona zevci olmuştu, ondan sonra oğlunun annesi olmuştu. Baba bir peygamberin hanımı, evlat bir peygamberin annesi olma şerefine ayrılmıştı. olmuştu. Bu teslimiyetinin karşılığında Zemzem onun bereketi ve namıyla yürümüş kıyamete kadar kalmıştı. Safa ile Merve'deki onun adımları ibadet olarak hac ve umrenin vazgeçilmezi olarak kıyamete kadar miras kalmıştı ve o kıyamete kadar bütün müminlerin duagahı olan Kabe'de sırlanmıştı. Subhanallah Allah ne güzel mükafatlandırıyor ve mükafatlandıranların en hayırlısı Allah ne yücedir. Ve gelmişti Mekke İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam evinde değildi. Karısından sordu, İsmail nerede diye. Rızık temini için gitti dedi kadın. Geçiminiz nasıl dedi İbrahim Aleyhisselam. Darlık içindeyiz, fena bir haldeyiz diye şikayetlendi kadın. Tanımadı İbrahim Aleyhisselam'a, kayınpederini tanımadı. Kocan geldiğinde selam söyle kapısının eşiğini değiştirsin dedi de bu süzdeki mana neydi sevgili kardeşlerim İsmail geldi babasının geldiğini anlar gibi oldu karısına evimize gelen oldu mu dedi evet dedi karısı yaşlı bir adam geldi seni sordu cevap verdim geçimimizi sordu cevap verdim ''Sana bir şey tembih etti mi?'' diye sordu İsmail aleyhisselam. ''Evet'' dedi karısı. ''Bana sana selam söylememi ve kapının eşiğini değiştir dememi tembih etti'' dedi. İsmail aleyhisselam geleni bildi. Şifreyi çözdü. Karısına döndü ve dedi ki, ''O gelen ihtiyar babamdı. Tembihi yani nasihatı senden ayrılmandır. Artık sen evinize git'' dedi. İsmail aleyhisselam ilk eşinden böylece boşanmıştı. Bir müddet sonra cürhümilerden bir başka kızla nikahlandı. Bir başka seferdi İbrahim aleyhisselam yine Mekke'ye geldi. İsmail aleyhisselam yine rızık peşindeydi. İbrahim aleyhisselam eve geldi, sordu. Eşi, geçimimizi sağlamaya gitti dedi. Nasılsınız, geçiminiz iyi mi dedi İbrahim aleyhisselam biz hayır, saadet ve bolluk içindeyiz, Allah'a ham dederiz. dedi kadın. Ne yiyip ne içiyorsunuz, dedi İbrahim aleyhisselam. Et yiyoruz, su içiyoruz, dedi kadın. Ya Rabbi, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti İbrahim aleyhisselam. İbrahim'in aleyhisselam bu duası bereketi iledir ki hala Mekke'nin suyu Tükenmez, eti insana dokunmaz. İbrahim aleyhisselam tembih etti. Kocan geldiğinde selam söyle. Kapısının eşiğini güzel tutsun dedi de. İbrahim aleyhisselam Şam'a yöneldi. Ne hikmetti. Oğluyla görüşmeden döner giderdi. İsmail aleyhisselam eve geldi. Evimize gelen oldu mu dedi. Evet. Güzel yüzlü bir ihtiyar geldi seni sordu. Rızkımızı temine gittiğini söyledim. Geçimle alakalı bir şeyler sordu. Sana bir şey tembih etti mi diye heyecanla sordu İsmail aleyhisselam. Evet dedi hanıma. Sana selam söyledi ve kapının eşiğini güzel tutmanı emreyledi. İsmail aleyhisselam eşine müjdeledi. İşte o babamdı. Sen de evimin eşiğisin. ''Babam seni hoş tutmamı emretmiştir.'' dedi. İsmail aleyhisselamın ömrü bu eşiyle geçti. Eşik olabilen eşlere selam olsun. Ve Allah eşiklerimizi böyle eş kılsın. Günlerden bir gündü sevgili kardeşlerim. İsmail aleyhisselam zemzem yakınında, oradaki köşe başında, okuyla meşguldü uzakta İbrahim aleyhisselam göründü İsmail aleyhisselam kalkıp koştu kucakladı babasını birbirlerine sarıldılar uzun bir zamandan sonra yılların hasreti bir anda çıkarılmıştı İbrahim aleyhisselam Allah bana bir iş emretti dedi oğulcuğuna İsmail aleyhisselam babacım Rabbin ne emrettiyse onu yerine getir dedi ''İbrahim aleyhisselam, bu işte sen bana yardım edeceksin.'' dedi. İsmail aleyhisselam, ''Babacım ben sana her konuda yardıma hazırım.'' dedi. Ve sonra İbrahim aleyhisselam, ''Allah burada Kabe'yi yapmamı emretti, dedi. Yüksekçe bir tepeyi gösterdi. İsmail aleyhisselam taş getirdi. İbrahim aleyhisselam duvarı örüyordu. Kabe'nin temelleri yükseldi. Kur'an-ı Kerim, İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam'ın Kabe'yi inşa ederken ki, hallerini şöyle açıklıyordu. İbrahim ve İsmail, Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Rabbimiz, ikimizi sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet getir. Bize ibadet yollarımızı göster. Tövbemizi kabul buyur. Tövbeleri kabul eden, merhametli olan ancak sensin sen. Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten, onları her türlü kötülükten arındıran bir peygamber gönder. ''Doğrusu güçlü ve hakim olan sensin, sen.'' Bakara suresi 127 ve 129. ayetler Bu dualar arasında Kabe tamamlandı. Kabe, Beytullah'tı. Onu Allah emretmiş, Cebrail öğretmiş... İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam, Adem aleyhisselam döneminde atılmış, inşa edilmiş temellerin Nuh tufanında yok olmasının ardından, onu temeller üzerine yükseltmişlerdi. Kabe Kur'an'da şöyle nitelenmişti. Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de dünyalar için mübarek ve doğru yol gösteren Kabe'dir. Orada apaçık deliller vardır. İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya yol bulabilen insana Allah için Kabe'yi ziyaret etmesi gereklidir. Kim inkar ederse bilsin ki doğrusu Allah alemlerden müstahınidir. Hiçbir şeye ihtiyaç sahibi değildir. Kabe Hac ibadetinin sebebiydi. Kabe var oldukça Hac gerekliydi. hac ilan görevi İbrahim Aleyhisselam'a verilmişti. Hac suresi 27 ve 29. Ayetlerde insanları hacca çağır. Yürüyerek ya da binekler üzerinde uzak yollardan sana gelsinler. Kendi menfaatlerini bilsinler. Hac ibadeti böylece ilan edilmişti. Kabe'yi ziyaretçiler için temiz tutmak da İbrahim ve İsmail aleyhisselamın göreviydi. Bakara 125 ile Hac 26'da Kabe'yi insanlar için toplanma ve güven yeri kılmıştık. İbrahim'in makamını namaz yeri edenin dedik. Evimi ziyaret edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için temiz tutun diye İbrahim'e ve İsmail'e ahit verdik denildi. İbrahim ve İsmail aleyhisselam bu ahde sadık kaldı sevgili dinleyicilerim. İbrahim aleyhisselam Mekke için şu duada bulunmuştu. Bakara 126'da Rabbim burasını emin bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları meyvelerle rızıklandır." diyordu. Evet sevgili dostlar, İsmail aleyhisselam, babası İbrahim aleyhisselamın ardından, Hicaz halkına Allah tarafından peygamber seçilmişti. Meryem suresinin 54. ayetinde, Ey peygamber! Kitapta İsmail'e dair anlattıklarımızı da an. Çünkü o sözünde doğru bir kimseydi. Tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. Allah emirlerini İsmail Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam ile bildiriyordu. Vahyettiğini Bakara 136'dan öğreniyoruz. İsmail Aleyhisselam da bu kutlu dava için, İlahi Kelimatullah için, öteki peygamberler gibi hak yola, tevhid için davet etmeye mücadele etti. Namazı zekatı emretti. Namaz, zekat Adem peygamberden beri vardı çünkü. Bu hususu Kur'an-ı Kerim şöyle belirtiyordu Meryem suresi 55. ayette. Çevresinde bulunanlara namaz kılmalarını, zekat vermelerini emrederdi. Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti. Değerli dinleyicilerim, işitiyor musunuz? Rabbin hoşnutluğu ne büyük saadetti. Her mü'min için tek hedefti. İsmail aleyhisselam bu saadet içinde peygamberlik görevini bitirdi. Tevhid mücadelesi verdi. Günü gelince o da bu dünyadan Rabbine dönüş yaptı. Ama dava baki kaldı. Yeryüzüne Adem aleyhisselamla inen bu dava kıyamet günü sabahına kadar devam edecekti. İslam davası İlahi Kelimetullah davası. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medinesi'ne hicret edenlere. Resulullah Aleyhisselam'ın o Kabe'ye yönelerek yaptığı bir duadaki gibi. Allah'ım senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, İşlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyoruz. Bizi dininde sabit kıl. Mizanda sevaplarımızın ağır gelmesini nasip et. İmanımızı gerçek eyle, derecelerimizi yükselt, namazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla Senden cennette yüksek dereceler istiyoruz Allah'ım Senden bizim için hayırları açmanı işlerimizin hayırla sonuçlanmasını Önceki açı ve gizlisiyle her türlü hayırı Cennette yüksek dereceleri istiyoruz Duamızı kabul eyle Allah'ım senden gelecekte olacak şeylerin hayırlısını, hayırlı olanlarını, yaptıklarımızın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüce dereceler istiyoruz. Allah'ım, senden şanımızı yüceltmeni, günahlarımızı silmeni, işlerimizi ıslah etmeni, kalbimizi temizlemeni, İffetimizi korumamızı nasip etmeni, Kalbimizi nurlandırmanı, Günahlarımızı bağışlamanı, Ve cennette yüksek dereceleri istiyoruz. Duamızı kabul eyla Allah'ım. Senden nefsimiz, Kulağımız, Gözümüz, Ruhumuz, Yaratılışımız ve ahlakımız, Ailemiz, Hayatımız, ve ölümümüz ve işlerimiz hakkında bizden razı olmanı diliyoruz hayır ve hasenatımızı kabul eyle Allah'ım cennette yüksek dereceler istiyoruz ihsan eyle. duamızı kabul eyle Allah'ım Kabe-i Muazzama'da yaptığımız dualarla beraber Mescid-i Nebi'de yaptığımız dualarla beraber Meşcud-ül Aksa'da ettiğimiz dualarla beraber kabul eyle Allah'ım. Amin. Amin. Amin. Bu haftaki radyo sohbetimizi de tamamladık. Saygıdeğer dinleyicilerim. Bu sohbetime ve diğer tüm sohbetlerime an itibarıyla www.adnansensoy.com web sitemden ve sosyal medya hesaplarımdan adnansensoy Olarak ulaşabilirsiniz Dinleyebilirsiniz Duanızda olabilmek Kavuşabildiğimiz Kavuşabileceğimiz en büyük nimettir Asya'dan Avrupa'ya Amerika'dan Afrika'ya Dünyanın her yerinden Bizi internet kanalıyla Ve FM frekansları üzerinden dinleyen tüm kardeşlerimize Selam ve muhabbetlerimizle selam Aleyküm Radyo sohbet programlarımın 18. yılında her pazar akşamı saat 19.30'da 103.2 Özel FM'de devamdayız. İlahi Kelimetullah davası için, kızıl elma Ülkesi için, kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yeni olmak için, gönülleri imar etmek, çevremizi ihya etmek, ahiretimizi inşa etmek arzusu, en doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye, tüm coğrafyalara İlahi kelimatullah'ın sevgisini ulaştırabilmek duasıyla. Ben Adnan Şensoy. Bu benim hikayem. Yıl 2001 Ekim sonu Kasım başları. Radyo sohbetlerine ilk başladığım dönem. Ve aradan geçen 17-18 yıl. Tek konu başlığım Allah Azze ve Celle, O'nun Resulü ve Resulleri ve Resullerinin Yarenleri ve istikbalde çizmiş oldukları hedefleri, ahir zaman sahabesi olmak, nefs mekkesinden gönül medinesine hicret edebilmek ülküsüyle, ile ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen Kur'an'ın aydınlığında, ahlak muhteşem bir kul,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 kim olursa olsun zalime karşı kim olursa olsun masumdan yen olmak için. Gönülleri imar etmek, çevremizi ihya etmek, ahiretimizi inşa etmek arzusu duasıyla. www.atnan.sensoy.com